Boş, Yaşam İçin Teknoloji Merhaba. Deniz saylası olarak bilinen müsilaj, geçtiğimiz yıl Mart ayında Marmara ve Ege denizinde ortaya çıkmış hem balıkçıları hem de turizm sektörünü olumsuz yönde etkilemişti. Çanakkale, Balıkesir, Bursa, Yalova, Kocaeli, İstanbul ve Tekirdağ'da temizleme çalışmaları başlatılmıştı. Yapılan girişimlerin sonucunda Temmuz ayının başlarında müsilaj tabakası denizin dibine çekilmişti. 12 Şubat Cumartesi günü Naraburnu açıklarında teknesiyle balık avına çıkan Çanakkale Kent Konseyi Başkanı ve Cevatpaşa Mahalle Muhtarı Evren Kızoğlu, müsilajın boğazda yeniden kendini göstermesini cep telefonuyla kayıt altına aldı. Kamera kaydı sırasında açıklamalarda bulunan Kızoğlu, geçtiğimiz haftalarda su içerisindeki bulanıklık olarak gözlemlediğimiz müsilaj bu hafta öbekler oluşturmaya başladı. Geçtiğimiz sene bizi çok üzmüştü. Marmara Denizi bizim denizimiz ve tüm sınırlarıyla bize ait onun yok olma tehlikesiyle karşı karşıya olduğumuz söylenmişti. Bakanlığımız adımlar atmıştı. Marmara Belediyeler Birliği bu konuda toplantılar düzenlemişti. Bunların denetimlerinin bir an önce sıklaştırılması gerektiği ortada. Yani ileri biyolojik arıtma tesisleri aktif kullanılmalı. Arıtılan sular arıtılmış olsa dahi bertaraf şeklinde derin deşarja tabi tutulmamalı. Bu konuda yetkililerin sorumluluklarını yerine getirmeleri gerekiyor. denetimlerini sıklaştırması gerekiyor. Geçtiğimiz hafta böyle bir öbekleşme yoktu, sadece bulanıklık vardı. Bu hafta ise grup öbek öbekleşmiş durumda hiç hoş bir manzara değil Umarım artarak devam etmez dedi. İzmit, Saray Bahçe İlkokulu iklim değişikliği sıfır atık ve geri dönüşe dikkat çekmek için toplanan atık pillerle bir rekor denemesi yaptı. Öğretmen öğrenci ve veliler. 1380 atık pili Kocaeli'nin plaka numarası olan 41 dakikada arka arkaya dizerek video kaydı aldı. Kayıt ve dokümanlar Guinness yetkililerine teslim edildi. Guinness yetkilileri Saraybahçe İlkokulunun rekor denemesinin tescillendiğini bildirdi. Okula belgeleri teslim edildi. Saraybahçe İlkokul Müdürü Yusuf Kılıç daha önce böyle bir rekorun olmadığı belirtilerek başvuru projemiz Guinness tarafından da ilgi ve heyecanla karşılandı. İki yıl süren sürecin ardından rekor denemesi hakkını kazandık. Guinness'in bize göndermiş olduğu şartname ve uygulama koşullarına göre 41 dakikada 1380 adet atık pili uç uca dizdik. Kayıt ve dokümanları tamamlayarak Guinness yetkililerine teslim ettik. Guinness dünya rekoru kırdığımız tarafımıza bildirildi. Böylelikle rekorumuz tescillendi. Çevre ve iklim korumasına dikkat çeken dünya rekorumuz şehrimize ve ülkemize hayırlı olsun dedi. Veri öğretmen ve öğrencilerin katkılarıyla pillerin toplandığını söyleyen Kılıç, 5 yıl boyunca ilçe ve il genelinde okuduğumuz atık pil toplama konusunda şampiyondu. Pandemi sürecinde de 350 kilogram kadar atık pil topladık. Sıfır atıktan sorumlu öğretmenimizin katkılarıyla, velilerimizin ve öğrencilerimizin katkılarıyla toplamış olduğumuz bu pilleri de bulunan geri dönüşüm firmasına teslim ettik. Rekor denemesi yaptık ve Guinness'in de bizden istediği rekor denemesinin ardından bu atık pilleri geri dönüştürme hikayesini de kendilerine gönderdik diye konuştu. İklim Haber'den Elif Ceren Özer'in çevirisinde Southampton Üniversitesi'ndeki araştırmacılar rüzgar ve güneş enerjisi altyapısı için artan alan kullanımının biyolojik çeşitliğin korunmasına etkisi olup olmadığını incelediler. Araştırmada 153 farklı ülkede Karada konuşlandırılmış 24.500 yenilenebilir enerji santralini içeren veri tabanından yararlanıldı. Araştırmaya göre kıyı bölgelerindeki rüzgar ve güneş enerjisi tesislerinden yalnızca %15'i korunan alanlarla yabani bölgeleri içeren önemli alanlarda bulunuyor. Ayrıca yalnızca 3 Avrupa ülkesi ve aralarında Amerika Birleşik Devletleri ile Brezilya'nın da bulunduğu 3 diğer ülkede ortalamanın üstünde bir yeşil altyapı korunan alan uyumu bulunuyor. Yazarlara göre giderek yaygınlaşarak görünür hale gelen yeşil enerji altyapısı özellikle sınır alana sahip yoğun nüfuslu ve canlı çeşitliliğinin yoğun olduğu bölgelerde özenle planlanarak kurulursa korunan alanlar için ciddi bir tehdit oluşturması engellenebilir. Çalışmadaki en tecrübeli yazar Prof. F. Eigenbrod sonuçların mut verici olduğunu, dikkatli olunduğu takdirde biyolojik çeşitli koruma çabalarını baltalamaksızın küresel sahada güneş ve rüzgar enerjisi santrallerinin iklim krizini önlemek için kullanılabileceğini söyledi. CIVA'ya ilişkin Minamata Sözleşmesi, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunun 15 Şubat 2022 tarihli oturumunda kabul edildi. Sözleşme ismini Cıva ve Cıva Bileşe'ni atıkların nedeniyle çok ciddi bir halk sağlığı sorununun ortaya çıktığı Japonya'nın Minamata şehrinden alıyor. Minamata'da gerçekleşen bu zehirlenmenin küresel kamuoyunun gündemine gelmesiyle Birleşmiş Milletler Çevre Programı yani UNEP Liderliğinde Minamata Sözleşmesi hazırlanmıştı. Anlaşmanın hali hazırda 137 tarafı bulunuyor ve Türkiye'nin de anlaşmayı Ulusal Meclisi'nde onaylamasıyla anlaşmanın yürürlükte olduğu ülke sayısı 115'e çıktı. Sözleşme civa kullanılan, salınan ve yayılan ürünler, prosesler ve endüstriler ve bunların civa içeren atıkları için kontrol ve azaltım tedbirleri içeriyor ve imzacı ülkelere civa emisyonlarını yani salımlarını Azaltmaya, mümkünse tamamen ortaya kaldırmaya yönelik gerekli tedbirleri alma yükümlülüğü getiriyor. Unutmayalım en önemli civa kaynaklarından bir tanesi kömürlü termik santraller. Kömürlü termik santrallerde kömürün yakılmasıyla ortaya çıkan civa atmosfere, dumanla birlikte gidiyor. Oradan suya karışıyor. Suya karıştığında mikro canlıların bünyesine giriyor. Onu yiyen balıklarda birikiyor ve balıkları yediğimizde de biz de civadan zehirlenebiliyoruz. İklim krizine karşı ve doğa için hareketi geçtiğimiz bir gelecek diliyoruz. Esen kalın.